ve ona tabi olan bütün müminlerin üzerinde olsun. Efendim söz hakkı başlıyor. Efendim güzel hoş geldiniz. Hoş Allah nasıl, olsun. efendim. Hamdolsun, nasılsınız? Nasılsınız? Ne lazım Efendim Konya'dan Kamile Üçler yaşadığımız zamanda helak olma var mıdır? Varsa nedir diye sormuş efendim. Evet. Hâud billâhi mineş şeytanir recîm. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Selatü selamun aleyke ya seyidil evvelin ve'l ahirin ve ila cemil enbiya ve'l mersalin ve ila cemil veliyyi ve'lhamdülillahi rabbil alamin. Zamanımızda helak olmak vardır. <gülüyor> Her zamanda helak olmak vardır. İki türlü helak olmak vardır. Biri toplu olarak helak olmak vardır. Yani Allah helak eder, bir de insan tek başına helak olur. Asıl önemli olan tek başına helak olmuş olmaktır. İster bir topluluğun içinde helak olalım, ister tek başımıza helak olalım. Sonuçta hesabı tek başımıza vereceğiz. Allah'ın huzuruna tek başımıza çıkacağız. Başkalarının değil kendi hesabımızı vereceğiz. Toplu halde helak olurken nasıl helak ediyor Allah? Peygamberlerini gönderiyor. İnsanlar peygambere iman etmeyince peygamberin getirdiği Allah'ın vahyini kabul etmeyince ters tarafa gidip iblise şeytana tabi olunca şeytana arkadaş olunca toplu halde Allah onları helak eder. Ama Allah Evet, Resulullah Efendimiz'e toplu halde ümmetini helak etmeyeceğini, toptan helak etmeyeceğini beyan etmiştir. Ama böyle e, topluluk, topluluklar halinde helak edeceğini de beyan etmiştir. Şu anda helak var mıdır? Şu anda helak ortadadır. Nerede bir Müslüman memleket varsa kana, yaşına boğulmuş durumdadır her şeylerini kaybetmiş durumdadırlar. Öyle ki muhacir oluyorlar, aşk alıyorlar. Evet, hem şereflerini, hem mallarını, hem memleketlerini, vatanlarını kaybediyorlar. Evlerini kaybediyorlar. Muhacir oluyorlar. Bu sebepsiz değildir. Nedir bunun sebebi? Sebebi Allah'tan yüz çevirmektir. Allah onlarla terbiye ediyor. Böyle görmek gerekir. Yoksa bizim bir suçumuz yok sadece zulme uğruyoruz demek doğru değildir. Böyle bir durumda dönüp kendimize bakmamız lazım. Nerede Rabbimize ters düştük? Nerede Allah'tan kaçıyoruz ki böyle bir musibete uğruyoruz? Yoksa Allah'a koşacak olsak hiç helak olur mu? Bir de tek başımıza helak olmak vardır. Kul tek başına da aynı şekilde Allah'tan yüz çevirince, şeytana uyuyunca o mutlak helaktır. Nasıl ölürse ölsün evet, helak olmuştur. Kaybetmiştir. Rabbini kaybetmiştir. Kendini kaybetmiştir. İnsanlığını kaybetmiştir. Ahireti kaybetmiş, cenneti kaybetmiştir. Bundan büyük helak olur mu? Ne zaman birinin Allah'tan yüz çevirdiğini görsek onun derdinin Allah'ın rızası, ebedi hayati, ahireti değil de başka şeyler olduğunu görsek bilelim ki helak yolunda koşuyordur. Kendimize de bakacağız. Eğer bu hayattaki hedefimiz Allah'ın rızası, ebedi hayatımız, ahiretimiz değilse helaka doğru koşuyoruz demektir. Hem helaktan kurtulmak için Rabbimize dönüp Rabbimize koşmamız lazım Allah'ın buyurduğu gibi Allah'a firar edin. Hepiniz Allah'a firar edin. Allah'a firar etmemiz lazım. Bir de Allah'a firar etmeye davet etmemiz lazım. Cennete koşmaya davet etmemiz lazım. Evet öyle buyurdu Allah ayet-i kerimede işinizde Allah'a davet eden, hayre davet eden, rahmete davet eden, imana davet eden, İslam'a, ibadete, kulluğa davet eden bir topluluk bulunsun ve bu vardır. Asıl saadete erenler de onlardır. Mutlaka onlardan olmaya çalışmak gerekir. Evet. Efendim, Ankara'dan Naime Korkmaz <gülüyor> tek başıma kaldığımda tank, tansiyonum yükseliyor. Yerimde duramıyorum. Bir korku doluyor içime. Evet. Selamlar ve hürmetler demiş efendim. Bunun bir manevi sebebi vardır. Bir de zahiri rahatsızlığı vardır. Her ne olursa olsun, başımıza ne gelirse gelsin, mutlaka kendi ellerimizle yaptıklarımızdan dolayı başımıza geliyor. Yanlış fikirlerden, yanlış düşüncelerden, yanlış bir bilgiden evet meydana geliyor böyle bir rahatsızlık. Biz ederiz ki böyle düşünürsek bir şey olmaz. O düşünce sonra bizde hastalık olur. Düşünce hastalığı, fikir hastalığı, bilgi hastalığı. Yanlış anlayıp, yanlış bakıp, yanlış görmek hastalık değil. Sonra o bizde hastalık haline dönüştüğünde artık onu kontrol edemiyoruz. Korkuyoruz, endişe ediyoruz. Ölümden korkuyoruz veya başka şeylerden korkuyoruz. Bunun tek bir sebebi vardır, nedir o? Allah'ın huzurunda durup, Rabbimizi tanımadığımız için, Rabbimizin hakkını takdir edemediğimiz için, her anda Rabbimizin bizimle beraber olduğunu, bize bizden daha yakın olduğunu, her anda bize muamelede bulunduğunu unuttuğumuz için evet, başka yerlerden bize bir zarar geleceğini düşünüyoruz. Ya da ölümden korkuyor, endişe ediyoruz. Bunların hepsi yanlıştı. Doğru bakış böyle değildi. Bu yanlış bakış, Sonra bizde hastalığa dönüşür. Beyninde bir gücü vardır. Ona fazla yüklenince artık kontrolden çıkar. Öyle ki düşünmek istemediğimizi düşünürüz. Ama o kapıyı biz açtık. Beyindeki o kapıyı biz açtık. Artık sürekli ona böyle bir tehlike var dediğimiz için artık o açık kaldı. Kapatamıyoruz. Sürekli o endişeyi yaşıyoruz. O kapıyı kapatmak gerekir. Beyinde kapatmak gerekir. Beyinde kapatabilmek için manevi olarak o korkuyu o endişeyi atmamız gerekir. Rabbimize güvenip tevekkül edip Rabbim benimle beraberdir. Beni benden daha çok sevendir. Benim hesabımı benden daha çok yapandır. Ebedi hayatımı kazanmam için her anda bana muamelede bulunandır. Beni koruyandır. Gözetendir. Asla beni bırakmayandır deyip böyle iman etmemiz gerekir ki, evet, gönül itibariyle gönlümüz rahat olsun. Dolayısıyla beyin de aynı şekilde evet, rahat olsun. Endişe e, etmeyip o kapı kapansın. Ancak bununla mümkündür. Yani bütünüyle Allah'a tevekkül edip, güvenip kendimizi Allah'a teslim ettiğimizde sorunlar biter. Elbette ki bir anda bitmez bu. Biraz çaba gayret sarf etmek gerekir. Evet. Gider gelir yavaş yavaş nasıl kapandığını anlar. O sıkıntıya atarken neyi düşünüp attığını anlar. Sonra yavaş yavaş onu kapatır inşallah. Evet. Efendim Gebze'den Veysel. selamünaleyküm Aleyküm Sizi görmek istiyorum. Ben Gebze'den Veysel. iki aydır ders kaldığını uyguluyorum. Sizi TV'den takip ed ediyorum severek. Gönül telime vurdunuz. Sitedeki sohbetlerinizi sırayla dinleyeceğim. İlk sırada diğer TV var. Bana ve <gülüyor> ağdeme ve müminler için sizden dua istiyorum. 1,5 bir, bir yaşındaki oğlum sizi görünce hoca diyor, sizi görmek istiyorum. Kısmet olur inşallah. Bize ne buyurursunuz? Evet. İnşallah kısmet olur. Her şeyin bir zamanı vardır. Yeri zamanı geldiğinde Allah mutlaka buluşturur. İnsan hayatı yaşarken <gülüyor> Allah onun için bir takdir yapmıştır. Yani onun yaşaması gereken bir hayat senaryosu vardır. Herkes için bu böyledir. Yani Allah'ın onun için bir takdiri vardır. Bu takdir neye göredir? Ebedi hayatını kazansın diye evet, Allah o hayatını imkanlarla yani imtihanlarla donatmış. Vakti zamanı geldiğinde o imtihanlara birer birer tabi tutulur nimetler birer birer ikram edilir. Bununla beraber o da bir kul olarak imtiharı kazanmak için gerekeni yaptığında evet, kazanır. Yapmadığında kaybeder. Ama Allah ona her türlü imkanı tanır. Nerede yaşarsa yaşasın, kiminle yaşarsa yaşasın, hangi işi yaparsa yapsın, hangi halde, hangi konumda bulunursa bulunsun, bu mutlaka böyledir. Evet, Hayati yaşarken bize düşen kulluğumuzu böyle yapmaya çalışmaktır. Bütün çabamızı, gayretimizi sarf etmektir. Sonra Allah zamanı gelince bize gösterir, öğretir, beraber eder, yürütür, kazandırır. Yeter ki biz kazanmak için hazır olalım. İmtihanlara, imkanlara hazır olalım. Allah o imkanı inşallah ihsan eder, ikram eder. Hep beraber olacağız inşallah zamanı gelince. Efendim Azerbaycan'dan Günel Selamun Aleyküm allah Teala Kadınlara kapanmayı emrediyor ama Hocam ne yapsam izin vermiyor Ne yapacağımı bilmiyorum Onu dinlesem de olmuyor Dinlemesem de korkuyorum Hicabı istiyorum Kapalı kadınları görünce Hem üzülüyorum onlar için de Seviniyorum sizce ne yapmalıyım Evet Önce Böyle bir durumda yuvayı yıkmak doğru değildir. Sorun sıkıntı çıkarmak da doğru değildir. Zaten evlenirken bu halde evlenmişse bunu değiştirmek biraz zor olacak tabi. Karşı tarafa ağır gelebilir. Yapılması gereken şey sabretmektir. Bütün arzusunu, isteğini evet, eşine söyleyecek Rabbin böyle emrettiği için, Rabbim böyle sevdiği için, ebedi hayatım söz konusu olduğu için bunu istiyorum. Eğer Allah bizi huzura alıp hesaba çekerse, bu durumda söylemek evet. zorundayım. Ya Rabbi, evet. senin bu kulun emrini yerine getirmeme müsaade etmedi. Benim emrim Allah'ın emrinin üzerindedir dedi. Kendini sana şirk değil, ben de bir şey yapamadım. Diyeceğiz, tercihi ona bırakacağız. Bırakın Allah gerekeni yapar. Allah yolunda cehidendenlere yolunu açar buyurdu. Yollarımızı açarız. Evet, bu çabamız, bu gayretimiz, evet Allah'ın vadi vardır ki Allah yolunu açar, gerekeni yapar. Hiç e, endişeye, merak etmeye de gerek yoktur. Biz sadece elimizden geleni yapalım, söyleyelim. Gerisine karışmayın. İnşallah kendisi. Buna müsaade eder, bunu söyler, hatta bunu severek yapar inşallah. Evet. Efendim Kayseri'den bir izleyicimiz teyze kendi yeğenini emzirmiş, iki kızını da emzirdiği abileriyle evli, buna günahı var mı? Evet. Günahı eğer kardeşleriyle evlendirmişse öz kardeşiyle evlendirmiş gibi. Allah katında muamele görür. Cezasını görür. Eğer bilmiyor değilse öğrendikten sonra gerekeni yapması gerekir. Kardeşi kardeşle evlendirmiş olur. Yapmıştır öyle zaten. Buna beraber gerekeni de yapması gerekir. Bunun altından kalkamaz. Bunun hesabını veremez. Hele bir de buna bir şey olmaz derse Önemli değil derse o zaman da küfre girer. Çünkü Allah onu haram kıldı. Evet. Diyarbakır'dan Fatma, Can İslam Hocam Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Sizi çok Anladım. seviyoruz. Benim sorum kardeşimin yanlışlarını düzeltmek istiyorum ama ters tepki veriyor. Yanlışlarını nasıl düzeltebiliriz? Evet. Biri yanlış yaptığında eğer ona yardım etmek istiyorsak ben onun yanlışlarını düzeltmeye çalışıyorum demek doğru değildir bir kere. Biz düzeltemeyiz. Biz sadece onun kendisini düzeltmesi için ona yardım etmemiz gerekir. Bu da sadece böyle sözle söylemekle olmaz. Yeterli olmaz. Harımızla, tavrımızla ona örnek olmamız lazım. Yani harımızla anlatmamız gerekir. Bununla beraber bir şeyi söylerken, sen bilmiyorsun, ben sana öğreteyim diye değil. Öyle bir arkadaşça, dostça yaklaşıp öğretmeye çalışmak gerekir ki, mesela sorabilir, ondan küçük olsa bile, ben şunu şöyle şöyle öğrendim, acaba doğru müdür, yanlış mıdır? Onun fikrini sormak gerekir. Bırakalım, o düşünsün. Doğru mu, yanlış mı? Ama biz direk ona sen yanlış yapıyorsun, doğru budur. Şunu şöyle yap dediğimizde zaten nefsini karşımıza almış oluruz. Nefsi hemen tavır alır. Senin söylediğin doğru da olsa onu düşünmeden reddeder. Kabul etmez onu. Onun için tebliğın, davetin, öğretmenin mutlaka bir usulü, bir adabı vardır. Bunu Resulullah Efendimiz'den öğrenmek gerekiyor. Evet. Ne buyurdu? İnsanlara seviyesine göre muamele edin. Seviyesine göre konuşun. İnsanların Rabbini, ayetleri, hakikati inkar etmesini ister misiniz? İstemiyorsan, seviyesine göre muamele et. Eğer konuşuyorsan, o inkar ediyorsa, sen onun seviyesinden konuşmadın demektir. Onun seviyesine inemedin demektir. Hatta bazen bu ters tepki yapar. Ne der? Sen söylediğin için yapmıyorum. Zaten seviyesine inemedik. Bir de ona düşmanlık yaptırmış olduk. Evet, onun için e, konuşurken, davet ederken, anlatırken, yardım etmeye çalışırken karşımızdakinin mutlaka, karşımdaki beni seviyor. Beni sevdiği için bunu söylüyor. Bana yardım etmeye çalışıyor. Beni sevdiğinden dolayı demelidir. Bunu söylerse, gönül itibariyle bunu böyle anlarsa itiraz etmez. Çünkü kendisini sevdiği için bunu söylediğini bilir ama bana kızdı böyle söyledi onu kabul etmez beni yanlışta görüyor böyle söyledi beni akılsız görüyor benim bir şey bilmiyor zannediyor bana öğretmeye kalkışıyor dedi kabul etmez onu onu reddeder. Evet seviyesine göre mutlaka konuşmamız lazım muamele etmemiz lazım bununla beraber halimizle anlatmaya çalışmamız lazım. Efendim bir izleyicimiz, hocam karşı cinsle top oynamak yani voleybol oynamak ama kardeş gibiyiz. Onlarla ve de konuşmak, selamlaşmak caiz midir? Evet. Ya da onlara karşı nasıl bir tepki vermeliyiz ve davranmalıyız? Önce tepki vermemek gerekir. Tepki başka bir şeydir. Kesinlikle evet, top oynamak, konuşmak, sohbet etmek kesinlikle doğru değildir. Önce bunu böyle anlamak gerekir. <gülüyor> öyle ki Allah analara, babalara bile çocuklarınız bloga erdiğinde sizin odanıza girerken izin isteyip öyle girsinler dedi. Yani öz kardeş olsa bile gene ne, yap ne yapılması gerekir? Kendini gene koruması gerekir, muhafaza etmesi gerekir, <gülüyor> Tıpkı böyle bir yabancıya muamele eder gibi kendini koruyup muhafaza etmesi gerekir. Allah böyle emrediyor. Emri böyleyse yaratan yarattığını bilmez mi? Buyurdu ayet kerimede. O kuruna neyin lazım olduğunu, gerekli olduğunu, nasıl yapması gerektiğini en iyi bilendir. Mutlaka bunun dışındaki bir hal, bir tavır, bir hareket mutlaka kuruna zarar verir. Maneviyatına zarar verir, zahiri olarak o zarar görür. Gönlü zarar görür, maneviyeti zarar görür. Bununla beraber e, kadının bir de e, manevi zarafeti vardır. O zarafetine zarar verir. Zarafet zarar görünce ne olur? Sevilmeyi kaybeder. Farkında olsa da olmasa da sevilmeyi kaybeder. Yani daha o zarafeti kaybettiğinden biraz daha kaba bir şey olur. Zarafet sevgisini kaybeder. Mutlaka etrafımıza baktığımızda böyle erkeklerde haşir neşir olanla olmayan arasındaki farkı görürüz. Görmemiz gerekir. Evet kendimizi korumamız gerekir. Kesinlikle doğru değildir. Aramıza mesafe koymamız gerekir. Bunun sınırlı olması gerekir. Evet konuşurken de görüşürken de bu mesafeyi korumak gerekir. Kardeşimizdir, kardeşim gibidir diyemeyiz. Kardeşimiz olsa da bu mesafeyi korumak gerekir. Efendim köyden Nurhan Aysal Vahdet-i Vücut ne demektir? Evet. Vahdet-i Vücut Tevhid demektir. Tevhid. Zaten Muslat yolunda iki ekol vardır. Biri Vahdet-i Vücut, biri de Vahdet-i Şuhud. Aslında ikisi aynı şeydir, farklı şekillerde tanımlanmış. Tevhid demektir vahdet-i vücut, vahdet-i şuhud da tevhidi görmek demektir. Vahdet-i vücut kesrette vahdeti görmektir, vahdet-i şuhud vahdette kesreti görmektir. Bütün varlığın Allah'a ait olduğunu, Allah'ın tecellisi olduğunu evet. müşahede edip ya da gönül itibariyle, ilim itibariyle böyle bir bakışla nazar etmektir vahdet-i vücut. Ama bu bakış şuhuda, şehadete dönüşmedikçe yanlış fikirler, yanlış bilgiler olur. Mesela biri görse ki her şey hamd ile Rabbini tesbih ediyor. Bu hem vahdeti vücut olur hem vahdeti şuhud olur. Bir basamakı olmuş olur yani. Bütün varlığın Allah'a ait olduğunu Allah'ın kudretinde olduğunu o dilemeden bir yaprağın ağaçtan düşmediğini ve hiç kimsenin hareket edemediğini gördüğünde evet, bu aynı şekilde gene hem vahdeti vücutta hem vahdeti şuhudta böyledir. Evet tek kelimeyle tevhid demektir. Vahdet, tevhid her şeyi Allah ile bilmektir. Allah'a ait olduğunu bilmektir. Bütün varlığın Allah'ın tecellisiyle varlıkta durduğunu bilip bunu böyle müşahede etmektir. Buna şahit olmaktır. Bununla beraber her bir varlık bununla beraber bir varlık olarak da vardır. Evet, Yanlış bir fikre, düşünceye kapılmak doğru değildir. Allah onu yarattı dedi. Var etti. Yoktan yarattı yarattı dediyse Allah o zaman yaratmıştır. O zaman o vardır. Onu yok saymak küfür olur. Vardır ama bağımsız, Allah'tan bağımsız bir varlık değildir. Allah ile varlıkta duran, var olan Allah'ın yarattığı bir varlıktır. Bütün varlığı Allah'a ait olan bir varlıktır. Allah onu muhatap almış. kulum demiş, velim demiş. Seni seviyorum demiş. Ya da seni sevmiyorum demiş. Böyle yaparsan seni sevmem demiş. Bir varlıktır o zaman. Ona evet varlığından varlık vermiş. Bu durumda evet vahdet-i vücud sadece bir bilgiyle anlaşılınca evet, yanlış anlaşılır. Ama eğer şahadetle, zuhud da anlaşılırsa bu durumda onu ne olduğunu anlar. Yoksa anlaşılması mümkün değildir. Evet, anlaşılması gereken şey ikisini bir araya getirip buna tevhid diyoruz, vahdet diyoruz. Evet. Efendim bir izleyicimiz Esma kitabının birinci cildi çıktı. Bu konuda Resul evet. efendim? Esma kitabı Allah nasip ederse yedi ciltlik bir kitaptır. Hazırdır inşallah. Birinci cildi çıktı. ikinci cildi de yoldadır. Her biri e, 450-500 sayfa civarındadır. Allah'ın Kur'an'da kendini tanıttığı gibi anlatmaya çalışmışız, ayetlerde anlatmaya çalışmışız, ismin tecellisini anlatmaya çalışmış, yani insan kendini e, tanıması için. Rabbini tanıması gerekir. Rabbini tanıdıkça kendini tanıyabilir. Rabbini esmasından tanıdıkça Allah'ın kendi üzerindeki isimlerini de anlar. Allah'a yakınlığını anlar. Allah'ın ona nasıl bir kıymet, nasıl bir deger verdiğini insanın neden halife olduğunu nasıl Allah'a ayna olduğunu anlar. Ve bu Allah'a imandır. Tanımadan iman olmaz. El esmaul Hüsna e, kitapları dolayısıyla iman kitabidir. Allah'a iman bölümüdür bu. Tabi peşinden diğer kitaplar da gelecek inşallah. Meleklere iman, kitaplara iman, resullere iman, ahirete iman, kadere nasıl iman edilmelidir? Evet bunlar da peşinden geliyor inşallah. Bununla beraber kardeşlerimiz e, ona bir fiyat da koymuşlar galiba kitabın. E, maliyetine göre 30 TL demişler, ama bütün kardeşlerimiz için, bütün müminler, Müslümanlar için geçerlidir bu. Herhangi bir kardeşimiz parası olmayınca, ödeme imkanı olmayınca, evet nedir? Ödeme imkanım yoktur, kitabı istiyorum demesi yeterlidir. Kardeşlerimiz aynen kitabı gönderirler. Yani sadece e, parası olanlar değil, Ödeyemiyor. Mesela öğrencidir ödeyemiyor. Gerçekten ödeyemiyor. Evet, ne yapacağız? Ücreti ödeyemiyorum. Parayı, e, kitabı gönderirim e, demelidir. Rahatlıkla bir kardeş olarak diyebilmelidir. Satışa bu kitap için değil. Bütün kitapları için evet, kardeşlerimiz bunu söylemelidir. Söylemezse, söyleyemezse üzülürüz. İki kelime. Ücreti ödeyemiyoruz. Onun için imkanımız yok. Dersin yeterlidir. Evet. İnşallah hayırlara vesile olur. İnşallah Rabbimizi anlamaya, tanımaya vesile olur. Kendimizi anlamaya, tanımaya vesile olur. Bununla beraber Rabbimize iman etmeye, Rabbimizi sevmeye evet. vesile olur ki marifetullah, muhabbetullahı getirir. imani getirir. Ne kadar Rabbimizi tanıyorsak o kadar sevebiliriz. Dolayısıyla o kadar iman etmiş oluruz. Tanımadan, anlamadan iman olmaz. Rabbimiz hakkında suizanda bulunuruz. Tanımayınca, anlamayınca. Eğer bir kul Allah hakkında suizanda bulunursa, Allah ayet-i öyle buyurdu, kim Allah hakkında suizanda bulunursa, Allah onlara lanet eder, onlara gazap eder. Suizanda bulunmamak için de tanımak gerekiyor. Rabbimizin kendini tanıttığı gibi tanımamız gerekiyor. İnşallah Rabbimizi tanımaya vesile olur. Marifetullah'a vesile olur. Dolayısıyla muhabbetullah'a imana vesile olur inşallah. İşte evet. Efendim Nî Deden İbrahim isimli bir izleyicimiz. Selamun <gülüyor> Hocam. Aleyküm Selam. Ben namazıma durduğum zaman bazen sık, bazen ara. Allah hakkında kötü şeyler aklıma geliyor. <gülüyor> Delirecek gibi oluyorum. Ne yapmalıyım? evet ne yapmalıyız bu şeytanın verdiği vesvesedir bundan dolayı sıkıntı duymak böyle doğru değildir neden çünkü dışarıdan geliyor da ondan bir kul Rabbinin huzuruna çıkmak için namaza duruyor miraca duruyor ama vesvese geliyor olmayacak şeyler söylüyor bu ondan olabilir mi haşa Ondan değildir. O bir mü'min. Rabbini isteyen, seven, Rabbinin huzurunda duran bir mü'min. Rabbinin emrini yerine getiren bir mü'mindir bu. Bu durumda o gelen dışarıdan geliyor. Tamamen şeytandan geliyor. Şeytan, Allah'ın ayet-i kerimede buyurduğu gibi, göğülse ne yapar? Vesülse verir, fısıldar. Göğülse o, o verince orada yankılanıyor. O zannediyor ki benden geldi, zannediyor. Ben söyledim zannettiği, haşa. Ondan değildir o, şeytandandır. Yapmamız gereken şey nedir? Onu ciddiye almamak, o vesihseyi ciddiye almamak, onu dinlememek, bununla beraber ondan Allah'a sığınmak. O geldiğinde niye böyle söyledim, neden söyledim, niye böyle oldu deyip üzülmemek. Zaten şeytan baktı ki üzülmiyorsun, sıkıntı yapmıyor, sorun yapmıyor, onu dinlemiyorsun, ondan vazgeçer. O bir daha da olmaz. Öyle arada bir, ayda yılda bir o gelir. O da onun nefiste kalan kalıntısından dolayı gelir. Sonra o silinir, o biter. Onun için ciddiye almayalım. Böyle önemsemeyelim. Niye böyle oldu diye demeyelim. Ne diyelim? İblis köpeği havladı diyelim. Yüz çevirelim. Sesini bile işitmek istemeyelim. Böyle yaptığımızda inşallah gider. Bunun sorun sıkıntı da yapmayalım inşallah. Yapmadığımızda göreceğiz ki bu biter inşallah. i̇nşallah. Evet. Efendim Zonguldak'tan bir izleyicimiz. selamünaleyküm Aleyküm hocam. Aleyküm selam. Sana tabi olaldan beri yaşadığımı öğrendim. Hayatım değişti. Efendim babasının büyük bir yanlışını söylemiş. Hı. Devamlı efendim bu yüzden babama beddua ediyordum. Sizi tanıdıktan sonra Allah'a havale ettim olanları. Allah şahit istiyor diyorsunuz. Ben bunu unutamıyorum ne yapmalıyım nasıl dua etmeliyim yardımcı olur musunuz evet, evet. Allah şahit istiyor Şahit istiyor derken eğer onun karuna göre ya da şeriat'a göre cezalandırılması gerekiyorsa şahit istiyor. Yoksa biz gördük, biliyoruz ki o öyledir. Bu durumda ne yapmamız gerekir? Yapabileceğimiz bir şey var mıdır? Yapabileceğimiz, kardeşimizin yapabileceği bir şey yoktur. Sadece o sıkıntıyı atması gerekir gönlünde. Her ne olursa olsun, babası yanlış da yapsa, babası küfre de girse, küfürde de olsa, yine babası yine babasıdır. Ona karşı yine teşekkür borçludur. Yanlışından dolayı o onu hesaba çekemez. Hesaba çekecek olan, Allah'tır. Onun için. Onu unutması gerekir. Onu silmesi gerekir. Bununla beraber bir başkasının bundan dolayı zarar gördüğünü düşünmek doğru değildir. Öldüğünü düşünmek doğru değildir. Böyle bir şey olmaz. Allah herkese bir vakit tayin etmiştir. Eceli gelince gider. Kimse, kimsenin böyle... E, herhangi bir şekilde ölümünden dolayı sorumlu değildir. Böyle düşünmek doğru değildir. Allah herkese bir vakit tayin etmiştir. O vakit geldiğinde ne bir an ileri ne bir an geri alınmaz. Bundan dolayı sıkıntı duymak, başkasını suçlamak da doğru değildir. Evet yapmamız gereken şey gönlümüzü bununla kirletmemektir. Babamızın ya da anamızın ya da kardeşimizin yaptığı yanlıştan dolayı gönlümüzü kirletip meşgul etmemektir. Gönlümüzde sadece muhabbet olsun. Muhabbet olmalıdır. Eğer başkasının hatası, kusuru, günahı varsa ondan meşgul oluyorsak, evet o bizi sadece kirletir. Onun için böyle şeylerle meşgul olmamız doğru değildir. Unutmamız gerekir, silmemiz gerekir. Çünkü yapabileceğimiz bir şey yoktur. Evet. Ee, i̇nşallah kardeşimiz öyle yapar. Bu sıkıntıdan da kurtulur inşallah. Efendim Ankara'dan Ali Taş Delen Selamünaleyküm Aleyküm Aleyküm hocam. Hocam Biz kandil gecesinde tesbih namazı kıldık Ondan sonra da halka içinde Oturup dua okuduk Medet ya Seyyid Abdülkadir Geylani biznillah denildi Bu şirk midir uygun mudur Evet Önce şirk değildir onu söyleyeyim Çünkü biznillah demiş Allah'ın izniyle Himet et orada Yardım et denmiş. Ama bence uygun değildir. Neden uygun değildir? Eğer biri vefat etmişse, öbür tarafa gitmişse, o vazifesini tamamlamıştır. Onun işi dünyada olmaz. Yoktur işi. Yani adam ölmüş gitmişse, ikide bir niye oluyor? oradan buraya çağırmaya davet ediyoruz? Bu doğru değil. O imtihanını Kazarmaya çalıştı, gerekeni yapmaya çalıştı. Onunla beraber olanlar da kazanmaya çalıştılar, gittiler. Vazifelerini, kulluklarını, hayatlarını, Allah'ın onlara verdiği imkanı tamamlayıp gittiler. Bizim buradan onları çağırmamız doğru değildir. İş hayattakilerindir. Hayattakilerle Allah işi yapar, hidayeti verir, muhabbeti verir, yardımı da yapar. Diyelim ki biri, Başka bir Allah dostunu, vefat etmiş bir Allah dostunu yardıma geldiğini görse gelen o değildir. Onun gönlünde onun muhabbeti olduğu için yaşayan bir Allah dostu ona yardım etmiştir. Onun suretinde ona yardım etmiştir. Onun gönlündeki ona olan muhabbetinden dolayı o da onu öyle zanneder. Asla böyle bir şey mümkün değildir. Yani biri vefat etmiş öbür tarafa gitmişse o vazifesini tamamlamıştır. Arada bir berzah vardır, geriye dönüş mümkün değildir çünkü. Görebilir, seyredebilir, bakabilir. Allah bu şekilde izin verir ama imtihanı yaşayan, yaşayanlardır. Birbirine yardım edecek olanlar da yaşayanlardır, hayatta olanlardır. Yardımı böyle yapar. Ama biri bütün Allah dostlarını çağırabilir. Gönül itibariyle davet edebilir. Peygamberleri de davet edebilir. Bu bir gönül halidir, bu manevi bir haldır gelmeleri gerekmiyor. <gülüyor> ya da gelip müdahale etmeleri gerekmiyor. Bir tek bu kimin için geçerlidir? Bir tek bu Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam için geçerlidir. Neden geçerlidir? Çünkü o kıyamete kadar peygamberdir. Kıyamete kadar. Dolayısıyla kıyamete kadar da manevi olarak her bir kendisine iman etmiş veya iman etmemiş metiyle birebir beraber olma hali vardır. Bu da manevi bir hal. Bunu Allah vermiş. Çünkü o kıyamete kadar bütün insanlığa gönderilmiş peygamber olduğu için. Sonra işi diğerleriyle yapar. Evet. İşin başında o vardır ama işi yaşayanlarla yapar. Vefat etmişse evet, bu durumda vazifesini tamamlamıştır. İş diğerlerindir. Niye diğerleri vazifesini yapmıyor mu ki onlar gelip onun Onların işini yapsınlar. Bu durumda yaşayanlar vazifesini yapmıyor manasındadır. Ya da bir daha onun gibi biri gelmiyor demektir bu. Bu doğru değildir. Evet onun gibisi elbette ki gelecek ama herkes de kendisidir. Kimse kimse değildir. Kimse kimsenin makamında da oturmuyor. Ne kadar kamil manada hulugunun yaptığı veya vazifesini yaptığı, irşat vazifesini yaptıysa o kadar kamildir. Arada fark gözetmek doğru değildir. Nasıl ki peygamberler arasında fark gözetilmiyorsa, buna beraber derece itibariyle farkları varsa Müşid-i de böyledir. Kıyamete kadar da bu böyledir. Doğru anlamak gerekiyor. Evet, inşallah anlaşılmıştır. Efendim Diyarbakır'dan Ramazan Budak, eşim beni hiç dinlemiyor, kayda almıyor... Hiçbir sorumluluğunu yerine getirmiyor. Ne zahiri ne manevi. Her zaman gönlümü bozuyor. Üç çocuğum var. Onlara karşı da annelik yapmıyor. Çok zorlanıyorum. <gülüyor> ne yapacağım nasihat ve bu konuda Allah ve Resulü nasıl buyurmuştur efendim? Evet. Elbette ki Allah kullarına tercih etme hakkı veriyor. Eğer anlaşamazlarsa hayat cehenneme dönüyorsa, eğer kulluğumuzu da yapamıyorsak, birbirimize yardım edemiyor, destek olamıyor, tam tersine birbiri, birbirimize mani oluyor, birbirimize soru sıkıntı oluyorsak, elbette ki ayrılmak hayırlı olmuş olur. Ama bir de Allah ne diyor ona bakmak gerekir. Buyurdu ki ayet-i kerimede, eşinizin herhangi bir hali, herhangi bir ahlakı, Herhangi bir şeyini beğenmeyebilirsiniz. Hoşunuza gitmeyebilir. Onu sevmeyebilirsiniz. Ama belki o sizin için daha hayırlıdır. Siz bilmezsiniz. Kim biliyor? Allah biliyor. Yani böyle bir hatasını, kusurunu, eksigini yanlışını görüp ben bununla yaşayamam demek doğru değildir. Belki onda hayırlar vardır. Belki bizim için hayırdır. Mesela böyle bakıldığında nasıl bir hayır görülebilir burada? Mesela Allah ayet kerimede buyurdu ki Allah sabredenleri sever. Allah sabredenlerle beraberdir. Buna beraber onun bu eksiginden dolayı, böyle yanlışlarından dolayı ona sabrettiysek, hem Allah'ın sevgisini kazanıyoruz, hem Allah'ın beraberliğini kazanıyoruz. Evet, Allah ile beraber olunca onun kazanamayacak bir şey var mı? Allah eğer sabrettiğinden dolayı gururunu seviyorsa bundan büyük nimet var mıdır? Bu durumda o onun için yuvar nimet olur. Sabrettiyse. Evet. O sabrını isterse çocukları için sabretmiş olsun, isterse evet başka bir şey için sabretmiş olsun. Eğer sabrettiyse bunun karşılığında Allah'ın beraberliğini, sevgisini kazanıyor ki nimetlerin evet, en büyüğü Belki tek büyüğü demek daha doğrudur. Bak hayırmış. Böyle sorun sıkıntıyı sadece görmek doğru değil. O sorunun sıkıntının arkasındaki nimeti de görmek gerekiyor. Hayata böyle bakmak gerekiyor. Böyle yaptığımızda inşallah o da biraz kendini düzeltir. İnsanların katasını, kusurunu, aybını yüzüne vurmak doğru değildir. Şöyle şöyle yanlış yapıyorsun demek doğru değildir. Tam tersini yapar ve tam tersine eşine muamelede bulunursa sen doğru yapıyorsun, güzel yapıyorsun şurada da bir eksik var ama önemli değil desin bir süre sonra görür ki o kendini düzeltir evet, güzel yaptın dediği için güç ve kuvvet alır, manevi gücü olur, güzel yapma, doğru yapma gücü olur, sen yanlış yapıyorsun derse o oran gücünü de ona kaybettirir eli iş tutmaz olur güzel yapamaz olur. Evet. Efendim İstanbul'dan Şuayip Ekinci Esselamu Aleyküm. <gülüyor> aleyküm Hayırlı ciddi. geceler hocam. Size bir sorum olacaktı. Farz namazı kılarken ya da hacca giderken ölen şehit değil de suda boğulan ishalden vebadan ölen kişi şehit. Bunun sebebi nedir? Selam ve dua ile kalın hocam. Allah razı olsun. Kardeşimiz yanlış anlamış ya da hadisin tamamını eee dinlememiş ondan kaynaklanıyor bu soru. Resulullah Efendimiz buyurdu ki, Aleyhissalatu vesselam, evet. Suda boğulan, karın ağrısından giden, toprak altında kalan, evet sayıyor böyle. Ölenler şehittir. Ama arkasından bir kelime daha söylüyor. Asıl önemli olan o kelimedir. Eğer Allah yolundaysa dedi. Allah yolunda yani aslında ne demek istediği orada? Eğer biri Allah yolundaysa hangi hastalıktan giderse gitsin, hangi kazaya uğrarsa uğrasın o şehit sevabı alır dedi. O şehit. Şart nedir? Allah yolunda olmak. Evet, biri Allah yolunda yürüyorsa. Ne demek Allah yolunda? Allah yolunda hizmet ediyorsa. Allah'ın vahyini taşımaya çalışıyorsa. Gönüllerde ilahi kelimetullah Allah, sevgisinin en üste en yukarıda olsun isteyip bunun için çaba gayret sarf ediyorsa, Allah yolunda, Allah için Allah kullarına yardım ediyorsa, yardımcı oluyorsa, onlara ekmek taşıyorsa, yardımcı olmaya çalışıyorsa, Allah için, Allah yolunda, Allah yolunda eğer ölüyorsa, hangi halde ölürse ölsün, şehittir. Niye şehit? Şehit, şahit demektir. Şahit olan demektir. Şahit kılan demektir. Yani işi, ibadeti, ameli, yolu neyi gösteriyor? Allah yolunda olduğunu gösteriyor. Ona şahadet ettiriyor. Bakanlar bu Allah için bunu böyle yapıyor deyip ona şahit oluyor. Evet. Ameli imanına şahit olanlar. Hangi şekilde ölürse ölsün, şehit olmuş olur. İsterse hac yolunda, isterse namazda, isterse Evet, Allah yolunda bir işteyken evet, hangi kasarlıktan ölürse ölsün ameli imanına şahit olmuştur. Dolayısıyla o şehit sevabını almış olur. Şehidi böyle anlamak gerekiyor. Zaten Allah e, Allah yolunda ölenlere ölü demeyin. Şehit demiyor. Onlar diridir. Evet, şehit başka bir şeydir. Şehit hayatı, ameli e, yaşarken kendisine şahit olanlar demektir. Efendim Şanlıurfa'dan Necdet Zencirci. Selamünaleyküm hocam. Sizi Aleyküm çok Aleyküm. seviyorum. Hoş geldiniz. Sizi çok seviyorum. <gülüyor> Allah razı olsun. Biz de onları çok seviyoruz. Allah için olan sevgi mutlaka karşılıklıdır. Nasıl karş neden karşılıklıdır? Eğer bir kul Allah'ı seviyorsa Allah için bir sefer Allah'ı sevenleri sever, Allah'ın sevdiklerini sever, müminleri sever. Bu onun elindeki bir şey değildir. Allah onu sevdiği için o kulun gönlünde bir de onları sever. Sevdiklerini, evet, sevdikini onun gönlüne tecelli edip ona öğretir, ona sevdirir. Bu iradesizdir. Biz de istiyoruz ki Rabbimiz bizi sevsin. Zaten hayat baştan sonra bundan ibarettir. Rabbimiz bizi sevsin diye çaba gayret sarf ediyoruz. Hangi imtihana tabi tutulursak kazanıp imanımızı ispatlamaya Allah'a olan imanımızı sevgimizi ispatlamaya çalışıyoruz çünkü. İmtihan bu demek çünkü. Rabbimiz bizi sevsin diye bu çabayı gayreti sarf ediyoruz. Eğer Rabbimiz bizi sevsin istiyorsak ya da bunu nereden anlayacağız, bizi seviyor mu, sevmiyor mu? Ya da bizi ne kadar, nasıl seviyor, nereden anlayacağız? Elbette ki insanlar üzerinde, muhatap olduğumuz insanlar üzerinde. Eğer insanlar bizi Allah için seviyorsa, mümin olduğumuz için, Rabbimiz'i sevdiğimiz için, Allah'ın hesabını yaptığımız için bizi seviyorsa, o muhabbet nazarıyla bize nazar ediyorsa, bize bakarken, muhabbetle bakıyorsa, bu ne demektir? Allah rahmet nazarıyla, muhabbet nazarıyla, o kulun gönlünden bize nazar ediyor demektir bu. Ne kadar bu muhabbet nazarını alıyorsak, bilelim ki, evet, Allah o muhabbet nazarıyla, o rahmet nazarıyla ne yapıyor? Bize nazar ediyor bizi sevdiğini ortaya koyup bize göstermiş oluyor ki onların bakışıyla onların o gönül haliyle ne demiş olur? Hurum seni seviyorum demiş olur. Yoksa gerisi belki Allah beni seviyor. Kendimizi kandırıyoruz. Kulları üzerinden görünüyor. Aynı şekilde kulları eğer müminler kullar deyince böyle anlamak gerekir kul olanlar, avd olanlar, Allah'ı sevenler. Yoksa genel manadaki değil. Kul olmayı kabul etmeyenler. Zaten kul değil. Kul olmayı kabul etmemiş. Kendini başka şeylere kul olmuş. Allah'a kul olanlar. Eğer onu sevemiyorsa, hatta köfründen, şirkinden, nifakından dolayı bir tiksinti duyuyorsa, bu durumda o da tam ters tarafta durmuştur. İnsanlar üzerinde bunu rahatlıkla evet anlar insanlar deyince evet Allah'ın kulları üzerinde, müminler üzerinde, muhatap olduğu insanlar üzerinde. Evet. Efendim bir izleyicimiz namaz kılıyoruz, neden kılıyoruz? İbadetlerin bir sırrı, hikmeti var mı? Varsa nelerdir diye sormuş efendim. Evet. eğer namaz kılıyor, ibadet yapıyorsak, bunun hikmetini, yani Allah'ın muradını anlamadıksa, onun sırrını, işini anlamadıksa, bu durumda taklit yapıyoruz demektir. İbadetleri taklit yapıyoruz demektir. Allah taklidi kabul etmez. Buna beraber taklidi bir ibadet bize bir şey kazandırmaz. Sadece evet, namaz bize yorgunluk kazandırır, oruç bize açlık kazandırır, Hac bize neyi kazandırmış olur? Turistik bir geziyi kazandırmış olur. Ve bu ibadet değildir. İbadetlerimiz mutlaka bizi Allah'a yaklaştırmalıdır. Allah'a taşımalıdır. Mutlaka imanımızı artırmalıdır. Her gün yaptığımız bir ibadet olan namaz, eğer bizi biraz daha Allah'a yaklaştırmıyorsa, Allah'a yakın yapmıyorsa, Allah'a samimi yapmıyorsa, o zaman taklididir hikmetini, sırrını anlamamışız demektir. Evet, namazın e, sırrı neydi, nedir? Onun hikmeti, sırrı, miraçtır. Allah'ın huzuruna çıkmaktır. Evet, ne buyurdu Resulullah Efendimiz aleyhissalâtu vesselam, miracı Miraçı olmayanın namazı olmaz. Namazı olmayanın miracı olmaz. Mutlaka gönül itibariyle yani sadece bedenle namaz kılınmıyor. Gönlüyle, ruhuyla da Allah'ın huzurunda durması gerekir ki ruhun duracağı yer Allah'ın huzuru miraçtır. Eğer kendisi zahiri olarak beden itibariyle namaza durdu ama gönül başka bir yerde dolaşıyorsa o namaz kılmamıştır. İsterse bütün Kur'an-ı Kerim'i hatmetsin, bütün seravatları, bütün tesbihleri okumuş olsun. Huzurda durmamış, namazda durmamış o. Gönlünün de huzurda miraçta durması gerekir ki o miraç olsun. Namaz olsun. Bu miraç ona neyi kazandırır? Allah'ın huzurunda durduğu için. Hesabı Allah'a verdiği için. Allah'ın huzurunda durduysa bir şey söylemesi gerekir. Mutlaka söylemesi gereken şey nedir? Fatiha'dır. Ne buyurdu Resulullah Efendimiz? La serate illa fatiha. Fatihasız namaz yoktur dedi. Fatiha'si olmayanın namazı olmaz dedi. Eğer biri Fatiha'nın manasını bilmiyorsa onun da Fatiha'sı yok yalnız. Zaten bütün sorunumuz, bütün sıkıntımız evet namazdaki sorun, sıkıntımız budur. Fatiha'yı bilmiyoruz. Fatiha'nın manasını bilmiyoruz. Biliyoruz, manasını bilmiyoruz. Manasını bilmiyorsak onu bilmiyoruz demektir. Yani bir takım kelimeleri bilmekle onu bilmiş mi oluyoruz? Hayır. Yani ben sana gel dediğimde sen benim sana gel dediğimi anlamadınsa, bu durumda sen benimle söylediğimi anlamadın. Ya da ben ne söylediğimi bilmiyorsam, evet, yine onu anlamamış oluruz. Evet, onun için, Fatiha'sız namaz olmaz. Bununla beraber, Fatiha'nın manasını bilmeyen de Fatiha'sı olmaz. Fatiha 7 ayettir, 7 cümle. Allah günde 20 sefer, 40 sefer, sünnette de beraber 40 sefer kıl okutuyorsa bize onu, bunun bir hikmeti olmalı, bunun bir sırrı olmalıdır. Fatiha, Kur'an'ın bir de özetidir. Özüydür. Rabbimiz aramızdaki her gün, günde beş defer evet, ahitleşmedir. tam tazeliyorsun. İyâken abdu ve yyâken aynı diyorsun. Ben hayatı yaşarken yalnız sana abd oluyorum ve yalnız seni istiyorum. Senin rızan peşinden koşuyorum. Sirat-ı Müstehim'de Nimet verdiğin kullarla beraberim ya Rabbi. Diyorsun. Başka yollara gitmiyorum diyorsun. Evet bu durumda namazın sırrı Fatiha'dır. Manasıyla beraber bilmektir. mirajdır. Evet hikmeti de Allah'ın huzurunda Allah'a yakın olmaktır. Samimi olmaktır. Dost olmaktır. Bir de orucun Sırrı vardır, hikmeti vardır. Evet. Nedir o? Şükür. Oruç şüküridir. Allah'a şükretmek içindir. Teşekkür etmek içindir. Bu teşekkürü yaparken nefisten zahiri, bedeni arzulardan, isteklerden evet, kurban etmektir. Feda etmektir. Teşekkürü böyle yapıyorsun. Yoksa Ya Rabbi sadece şükür demiyorsun. Ne burada ayet-i kerimede? Kur'an, Ramazan ayı e, odur ki içinde hidayetin, doğru yolun, sirat ve e, insanlara nurun indiği aydır, Kur'an'ın indiği aydır. Onun için, şükretmek için evet, oruç tutun buyurur genel manada. Bu durumda Ramazan ayında oruç tutarken şükretmek için. Kur'an'a şükretmek için oruç tutuyoruz. Kur'an'a şükredebilmek için önce Kur'an'ı bir nimet olarak görmek gerekir. Nimet olarak sevmek gerekir. Yani hiçbir şeyimiz olmasa varsa Kur'an'ımız ebedi hayatımızı kazanma imkanımız var demektir. Ekmekimiz olmasın ama Kur'an'ımız olsun, ayetleri olsun. Her şey var ama ayet yok. Kur'an yoksa hiçbir şeyimiz yoktur. Olanlar bize bir şey kazandırmıyor. Bize kazandıracak olan Kur'an'dır. Buna şükretmek gerekir. Evet, orucun hikmeti, sırrı şükürdür. Nasıl bir şükür, nasıl Allah'a bir teşekkür. Ya Rabbi seni kendi arzularımdan, isteklerimden, yemekten, içmekten, her şeyden daha çok seviyorum. Bana bu Kur'an nimetini verdiğin için, nimetli buya başka bir nimeti verdiğin için sana şükrediyorum. Bunun karşılığında evet kendimden bunu feda ediyorum, kurban ediyorum. Kurban ediyorsun. Resulullah'ın e, Aleyhissalatu vesselam'a sormuşlar, "Ya Resulullah, perşembe günü bir de pazartesi günü oruç tutuyorsun. Neden?" Evet ne buyurdu? Pazartesi günü ben dünyaya gelmişim. Allah beni dünyaya göndermiş. Benim doğumum olmuştur. Perşembe günü de Kur'an doğmuştur. Onun için şükrediyorum Rabbime, şükretmek için oruç tutuyorum. Evet, orucun sırrı da hikmeti de şükretmektir. Sekatın hikmeti Temizlenmek tezkiye olmaktır. Ama e, zekat mali temizler denir. Bu eksik bir anlama. Mali temizliyor. Mal bizzati helaldir. Temizlenecek olan bizim nefsimizdir. Nefsimizdeki mal sevgisidir. Nefsimizdeki evet, mal sevgisinin temizlenmesi gerekir. Dünya sevgisinin temizlenmesi gerekir ki verince temizlemek mümkündür. Vermeyene kadar temizlenmiyor o. Verdikçe temizlenir. Evet. Onun için mari değil, nefsimizdeki o dünya mal sevgisini temizlememiz gerekir. Dolayısıyla e, zekatın hikmeti, sırrı da nedir? Nefsin mal sevgisinden temizlenmesi, tezkiye olmasıdır. Bir de hacın sırrı vardır. Evet, Hacın sırrı, hac, hacdaki telbiyedir, zikirdir. Allah orada kulluğun, kul olmanın e, halini beyan ediyor. Allah'ın huzurunda, Allah'ın evinde kulluğunu beyan et diyor. Onun için telbiyenin tavaf yaparken yapılması gerekir. Bununla beraber Safa ile Merve'de yapılması gerekir. Arafat'ta yapması gerekir. İnerken müzelifede yapılması gerekir. Daha doğrusu Giderken, gelirken, her halükarda okunması gereken zikir, hacdaki zikir, telbiyedir. Ne diyor? Telbiyede ne diyoruz orada? Orada bunu yapınca, bütün hayatımız boyunca bunu yapmamız gerekir. Yani telbiyeyi okumamız gerekir. Orada sadece işin sırrını öğretiyor Allah. Ne diyoruz? Lebeyk Allahümme lebeyk. Buyur ya Rabbi. Emret ya Rabbi, emrindeyim kul hayatı yaşarken her anda her bir imtihanla karşı karşıya geldiğinde bunu söylemesi gerekir. Buyur ya Rabbi emrindeyim. Bu durumda sen neyi emretmişsin? Evet. Böyle mi yapmamı istiyorsun? Evet. Öyle yap. bir kul olarak öyle yapacağım ya Rabbi demektir. Hayatı yaşarken. Orada kulluğun provasını yapıyor çünkü. <Sessizlik> İnnel hamde ven nimete leke vel mülk. Muhakkak ki hamd sana aittir. Ben seni övüyorum. Övgüye layık olan sensin. Sen neyi söyledinse o güzeldir. O doğrudur. O övülmeye layıktır senin söylediğin. Sen hangi muameleyi bana yaparsan yap onu ben ebedi hayatımı kazanayım, imtiharı kazanayım diye, hazreti insan olayım diye o muameleyi bana yapıyorsun ki senin o muamelen övgüye layıktır. Ben sıkıntı duysam da, o felaket gibi görünse de o övgüye layık bir muameledir. Bu nimete, nimet senin. Her türlü nimet senin. Nimet nereden gelirse gelsin, kimden gelirse gelsin, o nimet sana aittir, senden geliyor. Sen ikram ediyorsun. Dolayısıyla gene hamd sana aittir. Leke mülk, mülk senindir. Hiçbir şekilde bu benimdir demem. Her şey sana ait, ben de sana aitim. Ben de senin mülkünü. Onun için, eğer biri Allah'a mülk olmuş, mülk olduğunu idrak etmişse her mülkünde herhangi bir şeye sahip çıkmaz. Kendisi kendisine ait de, Herhangi bir şey ona ait olur mu? Allah hayatı böyle yaşa dedi, böyle iman et dedi. Onun için bu telbiyenin mutlaka Kabe'yi tavaf ederken okunması gerekir. Bütün peygamberler böyle yapmıştır. Peygamberlerle beraber bu tavafı yapanlar böyle yapmıştır. Onun mutlaka böyle olması gerekir. Yoksa böyle e, kısıtlı bir bilgiyle Kabe'yi görünce dua edin buyurdu Resulullah Efendimiz. O anda Allah duayı reddetmez. Neden dolayı? O gönül harından dolayıdır. Sonra sonra terbiye devam etmen gerekir. Kesiyor orada. Ondan sonra her kafadan bir ses çıkıyor. Herkes kendine göre dua etmeye ya da tesbih yapmaya çalışıyor. Bir şeyler yapmaya çalışıyor öyle bu tavır doğru bir tavır değildir. İnşallah Diyanet bir de bulunur. Bundan sonra hacıları gönderirken evet tavaf yaparken telbiye okunmasını evet onlara öğretir ve ona onlara beyan eder. Hikmetiyle beraber öğretir. Hikmetini bilmeden, sırrını bilmeden, anlamadan evet sanki böyle gidip orada sevap kazanacak mantığıyla gitmek doğru değildir. Hacca gidenler sevap kazanmaya değil, iman kazanmaya gitmelidir. İman. Evet orada böyle Ya Rabbi senden şunu istiyorum, bunu istiyorum değil. Ya Rabbi sen benden ne istiyorsun? Lebek, emrindeyim. Buyur Ya Rabbi emret. Sen emret ben yapacağım demek gerekiyor. Hacın sırrı bu. Hikmeti bu. Eğer Hacın sırrını, hikmetini ortadan kaldırır. Telbiyeyi ortadan kaldırır. Bütün Hazreti Adem'den, Resulullah Efendimiz'e kadar gelen bütün peygamberlerin okuduğu bu terbiyeyi ortadan kaldırırsan, dinin merkezi olan Kabe'de, Beytullah'ta yapılması gerekeni yapmazsan, ümmet böyle darmadağan paramparça olur. Onun için, bütün müminlerin orada Allah'ın huzurunda hep beraber aynı zikri yapmaları gerekir ki, Allah'ın rahmet dediyası dalgalansın, rahmeti tecelli etsin, dolayısıyla Evet. bu kan, bu yaşı dursun yoksa durmaz evet bu kadar olsun teşekkür ederiz sevgili izleyenlerimiz kısa bir aradan sonra birlikteyiz inşallah